Sünnet Akçesi Sultan Abdülmecit zamanında adamcağızın birisinin büyük miktarda borcu varmış. Elini neye atsa ters gidiyor. Zeyrek civarında evine yakın bir dergaha gitmiş. Namazdan sonra Şeyh Efendi bu yabancıyı yanına çağırmış ve halini sormuş. O da Efendi Hazretleri gırtlağa kadar borç içindeyim. Neye elime asa kuruyor? Ne olur yimme demiş. Şey Efendi, evladım, sabah namazını 40 gün yeni camide kıl. Camiye gidip gelirken de bin adet istiğfar oku. Göreceksin. Kırkıncı gün ne sıkıntın kalacağı ne bir şey. Adam, ertesi sabah başlamış. Tam otuz dokuz gün sabah erkenden yeni camiye namaza gitmiş. 40 gün sabah ezanı okunurken uyanmış. Fakat yeni camiye nasıl yetişecek? Eyvah! Bunu da mı beceremeyeceğim? Telaşıyla fırlamış. Abdest alın. Giyinip sokağa fırlamış Koşturmaca esnasında biriyle çarpışmış Başındaki fesi de yere düşmüş Adamın gözü bir şeyi gördüğü yol Karanlıkta kapmış yerden fesi Koşuşturmuş camiye Ucu ucuna yetişmiş Namazdan sonra da heyecanla Aşri şerifi de beklemeden çıkmış avluya, Kapı önüne oturmuş Kendi kendine 40 namazı tamamladık. Bakalım denilen olacak ve ben rahatlayacak mıyım diye düşünmeye başlamış. Bir de ne görsün? Camiden çıkan insanlar büyük bir memnuniyet ifadesiyle bu adam cazasını önüne çil çil altınlar atmaya başlamazlar mı? Adam şaşkın. Altınları toplamış, saymış, tam borcuna yetecek kadar çıkmış. Kalkmaya hazırlanırken müezzin sokulmuş. Allah Müslümanlığını kabul etsin. Hak dini seçmişsin. Sünnetliğini de topladın. Ancak bundan sonra bu başındakiyle namaza gelme. Başına fes giy demiş. Adamcağız elini başına atmış ki bir de ne görsün? Başında papaz gülahı. Meyer namaza koştururken çarptığı bir papazmış. O esnada ikisinin de başındaki düşmüş. Bizimki kırkinci sabahın hayaliyle acele edip yerden eline geçirdiği papazın külahını kapmış yerden. Cami cemaatı da o adam cazın başına bakıp bir papazın Müslüman olduğunu sanmışlar. O devirde adet. Yen Müslüman olanlara teşvik için altın verilir ve buna sünnet akçesi denirmiş. 100 bin...